Ev sinema sistemi ses yalıtımı, evinizde rahatça kimseyi rahatsız etmeden ve kimse tarafından rahatsız edilmeden sinema keyfi yaşamak ister misiniz, ses yalıtımı yaptırmanız kullanacağınız özel odalarınızda kimseyi rahatsız etmeden ortamın akustiği ve ses performansı yükselmiş olacaktır, yankı, gürültü ve eko gibi problemleri engelleyen ses yalıtımı uygulamaları, home cinema akustik yalıtım malzemeleri duvarlarınıza hem ses yalıtımı hem de şık görünüm kazandıran ürünlerimiz mevcuttur, ses yalıtımı yaptırırken malzeme kalitesine dikkat etmenizde fayda vardır. Düşük kalitedeki malzemeler iyi performans sağlamaz ve kısa sürede deforme olurlar. Evde sinema salonu nasıl yapılır? Gürültü en başta günümüzde insan sağlığını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu faktör iş hayatını da yakından etkilemektedir. Ses izolasyonu uygulamalarımızla bu tür sıkıntılarınızda akustik yanmaz sünger ve diğer ürün gruplarımızda yanınızdayız.